Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletle Alegül e göndermiş olduğunuz sorularımızı İsmail'a fıkıh kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı bu adreslerden bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda daha önce yapmış olduğumuz yaklaşık 90 küsür program var. Bu programların da tekrarlarını yine Lale TV'nin sayfasından aynı zamanda sizler için özel olarak hazırlamış olduğumuz ilmihal.com.tr' comtr adresinden girerek yeniden izleme imkanına sahipsiniz. Oradan bir soru bir cevap şeklinde de daha önce sorulan sorulara yanıtlar verilmiştir. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani mükerrer soruları tekrar göndermiş olduğunuz sorularınız biz buradan tekrar hocamıza sormuyoruz. Sizler de oradan takip ederek cevaplara ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin diyoruz. İlk sorumuz hocam. Köpeğin havuzdan içtiği sudan keçiler ve koyunlar da içse bunda dinen sakınca var mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi bu sualde kardeşimizin sormadaki gayesi bu önemli. Şu bağlamda önemli Köpeğin içmiş olduğu sudan koyun veya keçilerin içmesinde problem. Acaba koyun ve keçilerin bu noktada bir günahı olur mu şeklindeyse ki e, muhtemeldir ki böyle bir sual e, bu gaye ile sorulmamıştır. Evet. E, çünkü bunlar hayvandır, e, mükellef değildir, mesul değildir. Dolayısıyla hayvanın böyle bir şeyden dolayı muakaze edilmesinden e, bahsetmemiz uygun olmayacak. Tabi buraya bir parantez açmak isterim. Hayvanın mesul olmaması ayrı bir şey. Hayvan sahibinin mesul olmaması farklı bir şeydir. Bununla alakalı olmamakla beraber özellikle günümüzde kanatlı hayvan besiciliğinde kan ununun kullanılması, keza balık besiciliğinde ki denizlerde yapılan işte belli havuzlarda balık yetiştirme tesisleri oluyor. Bunlarda da bazı gıdaların, yani balığa verilen yemlerin e, ham maddelerinde sıkıntıların olduğunu bilmekteyiz. Bu tabi bala veyahut da hayvana tesir eder mi etmez mi? E, ekser gıdası balık için zaten böyle bir problem söz konusu değil. E, kanatlı hayvanlar için veya koyun keçi için baktığımız zaman e, burada da ekser gıdası bu necis olan haram bir madde olmadıkça bunda da bir sıkıntı olmayacak eti açısından. Hı hı. Ama kişinin hayvanına haram olan bir maddeyi yedirmesi kişi açısından günahtır. Kaynaklarımızda geçer bir insan e, affedersiniz bir domuzu avlayacak olsa e, onu bir Müslüman olarak tüketmesi caiz değil intifalanması menfaatlenmesi caiz değil onu şöyle bir kenara atıp da köpeğe gitsin ondan yese, bundan dolayı da bir problem olmayacaktır ancak özellikle ondan bir parça kesip köpeğine getirecek olsa yesin diye Burada ona yedirmesi kendisinin bir intifası söz konusu olacağı için bunun caiz olmadığı açıkça ifade edilmiştir. Yani hayvan kendisi alırsa bir sıkıntı yok ama siz hayvanınıza verirseniz bundan dolayı sıkıntı olacaktır. Meseleyi de bu şekilde irdelememiz gerekir. Şimdi kardeşimizin sualinden maksat anladığımız kadarıyla köpeğin artı necistir. Neden necistir? Çünkü köpeğin eti haramdır, yenilmesi caiz değildir. Bu sebeple necistir. O etten neşet edecek olan salya da necistir. Salyanın temas etmiş olduğu su da necis olacaktır. Peki necis olan bir suyla beslenen bir koyunun eti pis olur mu olmaz mı? Hmm. Mesele buraya da düğümlenmekte kaynaklarımızda bu mesele cellali olarak değerlendirilir. Yani bir hayvanın gıdasının necis olan maddeler olması. Böyle bir hayvan yenir mi yenmez mi? Öncelikle hayvanın cellali olması gıdasının çoğunun necis ve haram madde olması durumundadır. Ve bunun tezahürü olarak da etine yansımasıdır. Yani etinin kokmasıdır. Eğer bir hayvanın koyun, keçi veya sığır işte leş yiyor ise, necis olan maddeler veya laşa kazure yiyor ise e, ve bu yemesi de o kadar fazla alışkanlık haline getirmiş ki etine sirayet edecek derecede ise e, eti artık kokmaya başlamış ise böyle bir hayvanın yenilmesi caiz olmaz. Bu hayvan e, bekletilir. E, normal e, gıdalarla beslenilerek belli bir zaman bekletilir ki tamamıyla o koku e, etine sirayet eden koku tamamıyla yok olana kadar. Burada bir süre şey var mı hocam? Bu, yani hayvanın bünyesine göre değişebilir. Hı hı. Var. Kaynaklarımızda işte e, ufak hayvanlar için şu kadar zaman büyük hayvanlar için bu kadar zaman şeklinde özellikle Ömer Nasuhu Efendi Hukuk İslamiyet'e bunu beyan etmiş. Ama bu tabii ki tecrübeye dayalı olan bir meseledir. Yani hayvan ne kadar bir zaman sonra bünyesinde bu gıdanın e, tesirini yok eder. E, tamamıyla farklı bir gıdaya dönüşür. Bu biraz tecrübe işidir. Tecrübeye dayalıdır. O yüzden burada belli bir zamanla sınırlandırmaktansa kişinin kanaatince artık bu hayvanda bu yemiş olduğu necasetin bir eseri kalmamıştır veya etine sirayet etmemiştir. Ama bu da bir kere veya iki kere yemekle olmaz. Hayvanın artık bunu alışkanlık haline getirmesi, pislik yemesi o derece ki artık etini kokacak. Bu durumda buna cellale denir. Ee, peki bizim e, sualde baktığımız zaman bu bir sudan bahsediyor. O suda köpekler de içiyor. Yani eti yenmeyen e, hayvanlar da içiyor. Eti yenen hayvanlar da içiyor. Bu durumda sanki necis olan bir suyu içmiş gibi değerlendirilir mi? Suali evet. bir şekilde diyoruz. Ve ki e, necis olsa bile ki necis olup olmaması da aslında e, şüpheli. Çünkü suyun büyüklüğü önemlidir. E, Metre karesi alanının ne kadar olduğu önemlidir. Bu küçük su mudur, büyük su mudur? E, buna göre hüküm farklılık arz edecektir. E, Ve ki e, pis olduğunu kabul edecek olsak bile, necislenmiş olduğunu kabul edecek olsak bile, Normalde eti yenen koyun, keçi emsali hayvanların oradan su içmesi bu içmesi ekser gıdasını teşkil etmeyecektir. Çünkü hayvan diğer otlardan vesairelerden besleneceğinden dolayı o etine sirayet etmiş olmaması bu hayvanın yemesine mani olmaz. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bundan illa kaçırılması gerekir. İşte koyunlara vereceğimiz su ile köpeklere vereceğimiz su aynı kaptan olmasın şeklinde bir ayrıma gitme mecburiyeti yok hayvandır. Zaten kendisi mesul değil, mükellef değil. Artı ekser gıdası da olmamasız hasebiyle ki burada bir sirayi söz konusu da olmayacaktır. Hı. Etine yansıyan bir durumda olmayacağı için bir problem teşkil etmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Ee, ben bir ortamda vallahi billahi falan işi yapmayacağım dedim. Sonra pişman oldum. Acaba bu yemin oldu mu? Kefaret gerekir mi? Diyorlar. Şimdi yemin öyle bir şeydir ki çözülmedikçe geri dönüşümü olmaz. Belki galiz bir e, tabir olacak, benzetme olacaktır. E, ağzına mermi verdiğimiz silah gibi değil, tetiğini çektiğimiz silah gibidir. Hı -hı. Yani artık barut ateşlenmiştir e, ve çekirdek namludan dışarı fırlamıştır. Hedefini illaki vuracaktır. Bu durumda yeminin oluşabilmesi, yani ye yeminin çözülmesini bekleyeceğiz veya o yemini etken kılacağımız şeyden kaçınacağız. İşte filan işi yaparsam vallahi billahi şöyle olsun. Yapmayacağız o zaman. Hmm. Ee, peki yaparsak ne olur? Elbette yeminin kefareti olarak ya, ya, yapmamız gereken işte 10 tane e, fakiri yedirmek veya giydirmek. ya yani 10 fitre miktarı fidye vermektir. Maddi olarak buna imkanı olmayan bir kimsenin de 3 gün oruç tutmasıdır. Peki yemin başka şekilde ya vazgeçtim, ben pişman oldum diyerek geri adım olur mu? Olmaz. Öyle olsaydı zaten yemin kefaretten bahsetmemizin bir anlamı olmaz. Her insan yemin eder, sonra der ki tamam kaldırdım der, hükmünü iptal ettim der, sonra ilk gereği neyse onu yerine getirir. Böyle bir şey yoktur. Yemin yedildiği zaman ya bozulur, dolayısıyla kefaret gerekir veyahut da bozulmaz yemine sadakat gösterilir. Evet. Yani illaki onun çözülmesi gerekir. Başka, başka takdirde o kurmalı bir bomba kabilindendir ki e, patlamadıkça o hala o hüküm devam edecektir. Evet. Bu e, talik meselesinde de öyledir. E, mesela bir adam hanımına dese ki dilediğin zaman kendini boşayabilirsin. Sana böyle bir yetki veriyorum dese hanımına kişi. E, hanım bu yetkiyi kullanarak kendisini boşayabilir. Kendisini boşayabilir, kocasını değil. Evet. Ee, peki bu yetkiyi veren erkek bu yetkiyi belli bir zaman sonra alabilir mi? Bu sualle de karşılaşabiliyoruz. Normalde vekil müvekkil ilişkisine baktığımız zaman müvekkil vekiline bir konuda vekalet verdiği zaman onu azletme yetkisine de sahiptir şartları doğrultusunda. Evet. Ben size yetki verdim gidin benim namıma şu işi yapın diye sonradan azlettim seni ee, benim namı artık yapma yaparsan da kendi namına yap diyebilirim. Ve bu azil haberi sana ulaştığı an senin bu saatten sonra yapacaklarının şahsını bağlar. Müvekkilini bağlamaz. Aslında talak babında adamın hanımına dilediğin zaman kendini boşayabilirsin demesi bir vekalettir. Yani ben sana vekalet veriyorum, benim namıma kendini boşayabilirsin demektir ama bu diğer vekaletlerden farklıdır. Çünkü diğer vekaletlerde müvekkil vekilini azledebilirken tefvizlu talak diye tabir ettiğimiz yani boşama noktasında hanımına yetki verildiği zaman bu yetkiyi ben artık geri alıyorum Allah. deme hakkına da adam sahip olmaz. İş Kaldı bitmiş orada, olacaktır. Orada hanımına. artık adam, hanımıyla iyi geçinmek zorundadır. Ee, i̇yi geçinmeyip hanımı kızacak olursa dilediği zaman kendini boşayabilir. Tabi hmm. dilediğin zaman tabini kullanmışsa ama öyle demeyip e, o mecliste e, Arapça olarak talliki nefseki, e, ihtari nefseki gibi yani kendini boşa kendini tercih et şeklinde hanımına böyle bir hak vermiş o, o mekanda geçerli. O mekanda bunu yaparsa hmm. ıı, talak vakı olur. Ama o mekan dağıldıktan sonra artık zaten yetkisi kalmamıştır. Ama dilediğin zaman kendini boşayabilirsin deyip de bir tahmin, bir umumilik söz konusu olursa artık o saatten sonra devam e, kadının bu yetkisi <gülüyor> e, kazanılmış bir haktır. Erkeğin ben bunu senden alıyorum demesiyle alınmış olmaz. Yemin de böyledir. Tevhiz meselesi de bu kabindendir. Hocam peki burada hemen bir parantez açsak. Adak meselesinde de mesela şu olursa ben şunu yapacağım diye adak diyoruz. Evet. Bu ada unutursak ne adadığımızı? Unutursak, bilmezsek burada ne yapmamız gerekir? Kişi kanaatiyle hareket edecektir. Yani şunu diyorsunuz adak, adamın olduğunu unutmuyorum da ne adak, olduğunu, neyi adadığımı evet. unutuyorum. Yani namaz mı adadım, oruç mu adadım, kurban, kurban mı adadım evet. bunu unuttum şeklindeyse kişi artık kendi kalbi kanatına göre hareket edecektir. Yani genelde ben ne adarım? Namaz mı adarım, kurban mı adarım, işte oruç mu adarım? Bunu kişi genel olarak kendi hayatına bakarak kalben ne doyuyorsa ona göre kendi fetvasını kendisi kendi verecek. verecek. Kanaat zahiri, yani galibi kanatı neyse ona göre de hareket edecektir Evet hocam. Bir diğer sorunuz hocam. Biz hayır işlerinde kullanmak üzere dernekte para topluyoruz. Bazen esnaflardan borç isteyenler oluyor. Toplanan bu paradan borç vermemiz caiz olur mu? Şimdi e, kaynaklarımızda tasarrufu genelde üç başlıkta ele alıyorlar. Üç türlü tasarruftan bahsedilir. Belki bunu farklı programlarda yine dillendirmişizdir. E, mahsa menfaat olan tasarruf, mahsa zarar olan tasarruf, bir de el mütereddit beynen nefi ve darar. Zarar ile menfaat arasında tereddüt eden, yani zarar da olma ihtimali var, menfaat de olma ihtimali olan tasarruf. Hı hı. Mahsa yalın menfaat olan tasarruf bir hediyeyi kabul etmek. Bana örneğin bir hediyede bulunuyorsunuz ben onu kabul ediyorum. Kabul etme aslında bir tasarruftur. Ama bu kişiye mahsa fayda veren bir tasarruftur. Hiçbir evet. zararı olmayan bir tasarruftur. Bu birinci kısım. Mahsa zarar olan tasarruf ise karşılıksız olarak bir malı vermektir. Mesela sizin açınızdan baktığımız zaman, biraz önceki örneğimizde siz hediye ettiğinizde kendiniz açısından mahsa zarar bir tasarrufta bulundunuz. Benim açımdan ben ise mahsa menfaatli bir tasarrufta bulunmuş oldum. Tabi burada zarar derken dünyevi anlamda zarar. Uhrevi olarak ahirette buradan mükafat alacaktır. O ayrı bir konu, ondan bahsetmiyoruz. Evet. Yani meseleyi hukuksal çerçevede bir tasarruf olarak düşündüğümüz zaman sizden bir şey çıkacak ama karşılığında size bir şey girmeyecek. Bu da mahsa zararı olan bir tasarruftur. Hı hı. Bir de mütereddit vardır. Nedir mütereddit olan? Her ikisi arasında yani bana işte bir malınızı para karşında satıyorsunuz veya bir mal karşında tramp ediyoruz, takas ediyoruz. Bu zarar da olabilir, kar da olabilir. Yani bir şey veriyorsunuz ama karşılığında bir şey alıyorsunuz. Bu bağlamda iyi de olabilir, kötü de olabilir. Buna da mütereddit derler. Hı hı. Şimdi bu üç tasarruf ele alınırken kim bu tasarruflardan hangisine yetkilidir? Bir kimse akli melekeleri yerinde olduğu halde ve buluçhanede ermiş ise, ergin ise kişinin kendi malında bu üç tasarruftan dilediğini yapma yetkisi vardır. Yani Dilerse mahsa zarar, Dilerse mahsa menfaat, dilerse de mütereddit olanı yerine getirme yetkisi vardır. Ancak bir kimsenin akli melekeleri yerinde değil ise e, aklı da yok. Hı -hı. E, bu durumda bu kimsenin hiçbir tasarrufa yetkisi yoktur. Tamamıyla tasarruftan soyutlanmıştır. Vasisi bu kişi namına ne yapacaktır? Tasarrufta bulunacaktır. Yani hediye verildiği zaman o hediyeyi kabul edecek de bu kişi namına vasisi olacaktır Hı -hı. veya velisi olacaktır. E, diğer bir ifade peki akli melekeleri yerinde ama daha henüz balik olmamış. Bulü çağına ermemiş ama mürahiktir veya mümeyyizdir. E, doğruyla yanlışı ayırt edebilecek Hı -hı. biri yaştadır. Böyle bir çocuğun tasarrufun nerelerde geçerlidir? Bu üç tasarruftan hangisinde geçerli olur? Denir ki bu e, mahsa menfaat olan tasarrufu yerine getirebilir. Mahsa zarar olan tasarrufu yerine getiremez. Yani meccanen bir şey birine veremez. Mütereddit olanı yani alım-satım yapması ise velisinin icazetiyle geçerli Yok. olur veya olmayacaktır. Peki vakıf mütevelli heyeti bunlardan hangisine yetkilidir hmm. tasarruflardan? Ee, aslında derneğe para toplanıyor dedi ve derneğin parası hayır için toplanıyor evet. ve esnaflarımızdan yani etrafta bulunan diğer tüccarlar e, borç ihtiyacı olduğu zaman buradan dernekten borç alıyor. Borç almak istiyorlar. Bizim bunu vermemiz caiz midir değil midir? Soru bu. Hı hı. Ee, gerek dernek yetkilileri olsun gerek vakfı mütevelli heyeti ki kitaplarımızda vakıf mütevellisi olarak genelde geçmektedir. Masa menfaatte yetkileri vardır. Mütereddit olan tartışmalıdır. Ona şu anda girmeyeceğiz. Vaktimiz hmm. inmez. Ama mahsa zarar olan tasarrufa yetkileri yoktur. Hmm. Nedir mahsa zarar? Karşılıksız olarak bir şey vermek. Peki borç vermek bu tasarruflardan hangisine girer? Yani üçlü tasarruf bahsettik ya. Evet. Mahsa menfaate mi? Yalın zararı mı? Yoksa mütereddit evet. olana mı girer? kaynaklarımıza baktığımız zaman Kars dediğimiz karşılıksız olduğu için hı hı. hatta karzda yani borç vermede kişinin bir karşılık beklentisi içinde olması bile caiz değildir. Hani Kars'a hasen diyoruz ya evet. bundan dolayı küllü riba ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerif ve fukanın kural kabul ettiği bir hadis-i şerif yani menfaati celbeden borç verme bir faiz işlemidir. Dolayısıyla borç verme tamamıyla karşılıksız olduğu için mahsa zarar olan tasarrufa girmektedir. Hmm. Peki mütevelli heyetinin buna yetkisi var mıdır? E, cevap yoktur. Yok. Çünkü biraz önce söyledik ya mahsa zararı yetkisi olmayacak. O yüzden e, buradaki kardeşimiz e, dernekte topladığımız parayı esnafa borç verebilir miyiz diyor. Normal şartlarda veremez. Çünkü o toplamadaki gaye hayırdır hayır için kullanılmasıdır. Hı hı. Bu hayır için kullanılmasında kendisine yetki verilmiştir. Yani mütevellidir. Bu durumda onu sadece masa zarar olan karşılıksız meccanem vermek gibidir. Karz vermek, borç vermek. Hı hı. Ama onu toplarken topladıkları kişilere bunu söylerlerse yani biz işte bir fon oluşturuyoruz. Bu fonda e, bizim şu şu hizmetlerimiz var. Nedir o hizmetlerimiz? Talebe okutacağız. İşte e, garipleri, fakirleri mahallemizde bulup onlara maddi destek vereceğiz. Başka ne olabilir? Esnaftan maddi sıkıntı içinde olanlara borç vereceğiz. Deyip de tüzüklerini geliş, e, yani geniş, geniş tutarlarsa. tutarlarsa ve para veren kimseler, yani oraya toplanırken hayır sahipleri de bunu bilerek oraya verirlerse o zaman olabilir. Hmm. Ee, ama yok yani biz talebeler yesin diye verdik tamamıyla hayırda kullanılsın diye verdik şeklinde o şekilde toplanmışsa bunu kalkıp da siz bir başkasına borç vermeye yetkisine sahip olmazsınız. Hmm. Bu da çok yani aslında şöyle durumla hocam bazen e, sadaka kutular oluyor iş yerlerinde esnaflarımızın evet. onlarda mesela talebeler için diyorlar ki işte sadaka kutusu sizlerde bir talebeye yardım edin gibisinden evet. oraya siz para atıyorsunuz amacınız orada Talebeye vermek niyetiyle atıyorsunuz. Bunu alıyorlar mesela bazı dernekler, vakıflar neyse. Farklı yerde kullandıkları zamanda bu sefer... Aynı durum onlar için de geçerlidir. Hmm. Yani e, netice itibariyle karşı taraf size vekalet veriyor. Verdiğim bu parayı benim namıma falan yerde kullanın diye. Evet. Siz o vekaleti yerine getirmiş olmayacaksınız. Hıyanette bulunmuş olursunuz ki özellikle dini alanda böyle bir hıyanet hem kişinin güvenilirliğini... Yok olmasına hı hı. hem de e, dinde istismara sebebiyet vermesine etken olur ki bundan son derece kaçınmak gerekir. Yani hangi gayeyle toplanıyorsa, insanlara ne deniyorsa o onun yapması. dışına taşılmamalıdır asla. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. E, halı sahada düştüm, omuzum çıktı. Dolayısıyla doktor 21 gün iş göremez raporu verdi. SSK'lı olduğum için SGK'dan bu rapor parasını alacağım. Bu uygun mudur demişler? Şimdi bu soruda kardeşimizin suali acaba şu mu? Yani şıkla anlıyorum ben. Birinci olarak ben işte çalışırken kaza geçirmedim. Hariçte yani keyfi olarak spor yaparken kaza geçirdim ve bundan dolayı çalışamaz raporu aldım ve bu rapordan dolayı işte kurumum bana para veriyor veyahut da kurumum bana izin veriyor. Hmm. ki burada soru, sorusu ise para vermesi. Evet. Çalışamazdan dolayı. Bu parayı almam caiz midir? Değil midir? Bu kardeşimize vereceğimiz cevap şu. O kurumun tüzüğünde kazanın yani o iş görememez raporunun illaki iş saatleri içinde olması şartı var mıdır? Yoksa mutlak manada sen keyfi olarak herhangi bir iş yaparsan da yap, bir kaza geçirdiğin zaman çalışamıyorsan sana okurum SSK veya SGK neyse bunu sana verecek. Bu şekilde ise yalan söz konusu olmadığından dolayı tüzükle buna müsaade olduğu için onu almasında bir mahsul lazım gelmeyecektir. Hı hı. Bildiğimiz kadarıyla da illaki işte böyle bir kaza olma şartı yoktur. Yani sen rahatsızlandın, hastalandın herhangi bir nedenden dolayı doktora gidiyorsun. Doktor sana diyor ki sen iş göremezsin diyor. Onu belli bir kuruma sunuyorsun ve o kurumda o neticede sana çalışamayacağından dolayı işsizlik parası verecektir. Ancak sen o raporu alırken bir takım nüfuzu veya nüfuzda olan kişilerin nüfuzunu kullanarak e, hakkını olmadığı halde aldıysan elbette bu caiz olmaz. Yani yalan beyan olarak. <gülüyor> veya da raporu aldın gerçekten çalışamaz dendi. Ama sen e, gidiyorsun yine işverenin e, dükkanında iş yapıyorsun, çalışıyorsun ve aylığını alıyorsun. Artı bir de işsizlik olarak yani çalışamadığından dolayı alıyorsun. Bu da yalan beyan söz konusu olduğu için bu da caiz olmaz. Evet. Ama yok gerçekten çalışamıyorsun ama hastalığına sebep işte değil başka bir yerde. Kurumun da bundan haberdar olması durumunda bunu kesmeyecekse, tüzük itibariyle hmm. kurumda çalışanlar olarak demiyorum, bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da cemaatle namaz kılarken hocamız kıraati yanlış yaptı. Arkadaki cemaatten bazıları hocayı düzeltti ve namaza devam ettik. Namazdan sonra cemaat arasında itilaf çıktı namazımızı bir daha iade etmemiz gerekeceğine dair iade ettik. Bu konuda doğru olan nedir? Bu konu genelde zelletül kâri ile irtibatlandırılan bir konu. Şöyle ki namaz kılan kimse namazda kıraat ederken kıraatında bir hata vuku bulsa bu hata yerine göre namazı bozabilir. Buna zelletül kâri diyoruz. Yani kıraatta vuku bulan bir hata. Soru şu ee, şayet o hata namazı bozacak bir hata olsa, daha sonradan kişi kıraatı geri alarak düzgün bir şekilde kıraatını yapsa namazı sahiye intikal eder mi etmez mi? Allahu Alem cemaatin içinde tartışmaya sebebiyet veren mesele bu. Evet. Ee, yoksa Hoca Efendi kıraatı yaparken e, sekteledi, durdu veya başka bir ayet kelimeyi kerimeye atladı. O esnada cemaat onu düzeltti. O tekrardan geriden aldı ve düzgün bir şekilde okudu. Böyle bir namazın iade edilmesinin gerektiğini söyleyen hiç kimse yok. Zaten hmm. namaz yerinde oldu. Veya imam Efendi e, kıraatın gerisi aklına gelmedi. Arkadan biri Fatih diye ifade ettiğimiz açıcı ona kıraatını açtı ve devam etti. Burada seyir seyircisi gerekir mi hocam? Eğer hata yapmışsa veya belli bir zaman beklemişse seyir seyircisi En azından farzın tehkirinden dolayı ki farzın tehkiri vacibin terki olacak. Evet. Ama yok kıraatı unuttu devamını getiremedi. Arkadan biri açtı ve devam etti. Bunda seyir seyircisine gerek yoktur. Ama o hata eğer namazı bozmayı gerektiren bir hata ise yani Kur'an okurken kıraatı yaparken Öyle bir takım kelimeler telaffuz etti ki bu telaffuzu sebebiyle namaz tamamıyla bozuldu. Hı hı. Bu durumda e, tekrardan geriye dönüp düzgün bir şekilde e, kıraatını yapsa namazı sahiye intikal eder mi etmez mi? Mesele bu aslında. Evet. Bunun üzerine devran ediyor. E, bunu şöyle ifade edelim. Zelletülkali diye ifade ettiğimiz yani namazda vuku bulan hatanın hangisinin namazı bozup hangisinin namazı bozmayacağı imamlar arasında tartışmalı bir konudur. Bazıları sadece manaya bakar. Yani mananın bozulması durumunda namazın bozulacağına gider. Bazıları ise manadan da öte aynısının Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde var olup olmamasına bakar. Hmm. Yani siz e, olması gereken kelimenin yerine başka bir kelime okudunuz. Ama o kelime Kur'an'da yine var olan bir başka kelime. Bir Bu durumda biri mana biri aynısının olup olmaması. Yani tartışmalı olabilir. Böyle bir durum ise eğer. Ee, o zaman bu kişinin tekrardan geriye dönüp düzgün bir şekilde okumasında namazını kurtarır dememiz e, mümkündür ki bununla alakalı kaynaklarımızda ifadeler de vardır. Özellikle e, fetva indi olsa gerek Allah-u Alem hatırladığım kadarıyla e, kişi imamdan bahsediyor. Veyahut da münferiden kılan kimseden bahsediyor. Fahiş bir hatada bulunsa, daha sonradan kıraatta tabii, daha sonradan onu düzeltecek olsa bana göre diyor ki herhalde vunyeden nakildi. tam hatırlayamıyorum şu anda, bu namazın sahih olacağı, devam edeceğinden. Yani müftü olan kimse bu şekilde fetva verilebileceğinden bahsediyor. Niye? Çünkü bu belki de namazı bozmaz görüşünün de var olduğu yerlerdendir. Ama taban tabana zıt, yani e, Kur'an'da okuduğu kıraat yaparken öyle bir hata yapıyor ki o hata manada taban tabana farklılık ifade ediyor e, ve hiçbir kurtarır tarafı yok. Yani mahreç birliliği yok. Hani mahreçte hmm. bir benzerlilik olsa orada da bir kurtarılık tarafı vardır. Halak halak kelimelerinde hmm. olduğu gibi. Aynısından Kur'an'da hiçbir yerde yok. yok. Bu şekilde sıfır alaka diye tabir ettiğimiz tamamıyla ittifakla herkese göre namazının bozulacağı gerektiren bir hata yapacak olsa tekrardan geriye avdet edip kıraatını düzgün bir şekilde okusa namazı saata döner mi dönmez mi? Hmm. Buna vereceğimiz cevap da ise şöyle diyebiliriz. Kıraatta vuku bulan bu hata namazı bozarsa bu namaz batıl oldu demektir. Bozuldu artık bozulan bir namazın tekrardan sıhhata intikali mümkün değildir. Yani bu şunun gibidir. Namazda bir kimsenin konuşması gibidir. Bir insan hmm. namazda e, unutarak, namazda olduğunu unutarak hani kasıtlı olsa zaten bozuldu deriz de unutarak konuşacak olsa, dünya kelamı konuşacak olsa bu kişinin namazı bozulur. Sonra hatırlayıp da tekrardan Kur'an okumaya devam etse kaldığı yerden devam et denir mi? Denmez. Denmez. Veyahut da ameli kesirde bulunsa yani namazını bozacak bir eylemde bulunsa sonra tekrardan kaldığı yerden namazına devam etse namaz sahi olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani bozuldu mu bitmiştir artık. Evet. Kıraatta vuku bulan hata da aynı şekilde eğer Namazı bozacak bir hataysa ve bu konuda da ittifak varsa, yani herhangi bir kurtarır tarafı da yoksa, bu bir tekellüm gibidir, bir konuşmak gibidir. Hmm. Dolayısıyla sanki namazda namazda olmayan bir eylemi katmıştır, o zaman namaz bozulmuştur. Tekrardan kıraatını düzeltmesi normal Kur'an okuması gibidir. Yani namaz kılarken konuştu, sonra Kur'an okumaya devam Başlıyor. ettiği gibidir ki bu nasıl ki devam müftesi namazı tekrardan sıhhat'a intikal ettirmezse bu da intikal ettirmez. Hmm. Bununla alakalı yine ibareler vardır. Eee olsa gerek Allahu alem. Diyor ki fatih olan kimse yani imamın arkasında imamını açacak olan kimse acele davranmaz. Yani İmam Efendi unuttu veya hata etti. Hemen düzeltme. Genelde bu unutmak. Hata demeyelim de unutmak olur. Hmm. Hemen düzeltmeye, açmaya gayret etmez. Biraz bekler. E, ki niçin biraz bekler? E, İmamı kendisi devam etsin diye. Tabi İmam Efendi de e, bu kadar bir mühlet vermez. Yani unuttu devamını getiremiyorsa başka bir ayeti geçer. Hmm. Ama diyelim ki o bekledi, devam ediyor ve arkasındaki cemaati acele etmez diyor. Ancak namazın bozulmasından korkacak olursa yani yanlış bir kelime okuyacak veya çok fazla falsıla verecek. Bu durumda hemen onu açar. Şimdi buradan anlaşılan eğer e, yanlış okuduğu zaman namazı bozulsa bile tekrardan düzeltmekle namazı sahih olacak olsa idi acele etmesinin bir mantığı olmayacaktır. Nasılsa bozulursa bozulsun. Düzelttiğimiz yine sahih olacaktır. Evet. Buradan da ne anlaşılıyor ki yani kişinin acele etmesi gerekli olabilir namazın bozulma korkusundan dolayı. Hmm. O yüzden e, zelletül kari babında e, meselenin fıkhi olarak değerlendirilmesi belki biraz farklı olabilir ama fetva boyutu da farklı şekilde değerlendirilebilir. Yani fetvada işte denir eğer bu kurtarır tarafı varsa veya imamlar arasında ihtilaf edilen bir konuysa düzelttiyse de tamam namazı sahiptir hmm. denir. Ama ittifakla sahih olmayacak derecede namazının bozulduğunda bir ittifak oluşmuşsa bu durumda geri avdet edecek olursa da bu kişinin namazı sahih olmayacak, bozulmuştur. Dediğimiz gibi bir tekellüm gibidir. Bir konuşmak gibidir. Veya namaza uygun olmayan bir eylemi ihtas etmiş gibidir. Evet. Ee, bu sebeple kıraata geri dönmesi bozulan bir namazın, yani batıl olan bir namazın sahiye intikal edecek anlamı taşımamalıdır. Evet. Biz böyle bir durumu yaşamıştık. Hatta cuma namazında yaşadık hocam. Ee, yanımıza bir hafız kardeşimiz de vardı. İmam Efendi ayeti yanlış okumuş. Ondan sonra hatta dedik ki tekrar yani namaz bitince hemen tekrar bir daha bakalım dedik. Oradan baktık yine ayet yanlış çıktı. Evet. Hani öyle bir şey de yok. Ayet hani biraz önce anlatmış olduğunuz gibi. Bu sefer hani zuhur namazı kılıyoruz ama dedik mecbur artık bu kesin Hı. oldu. Ama bunu cemaate şey yapamadık, aksaramadık, söyleyemedik. Yani şu var tabii oradaki acaba ayeti yanlış okuması namazı bozacak derecede bir yanlış mı? Bu manayla da önemlidir. Eee evet. mahreç bilimi Manayı bozduğunu söylemişti Hafız kardeşim. Ama ne derece bozuyor? Evet, Taban tabana bozmak ayrı bir şeydir. İşte yani burası müttakiler için derken kafirler için denmesi gibi yani. Tamamıyla zıt bir mana ve evet. hatta manasız bir şeyin ifade edilmesi. Hı hı. Bunlar e, zelletül kari diye ifade ettiğimiz e, bir ilimdir. Yani orada detaylı bir şekilde ki Ömer Nasuh Efendi'nin ilmalinin son bölümünde de bu vardır. E, hatta bizim e, bu programları kaleme alan Hüsamettin hocamızın hı hı. E, kitabında da olsa gerek. Orada da bu konuları biz bir ara irdelemiştik. Evet. Oraya da almıştık. Ama e, hangi ciddi olduğunu hatırlamıyorum. Hı. Ama diğer tercüme kitaplarında da bunu bulma imkanı vardır yani. Evet. Bu hangi hata namaza manidir, hangi hata mani değildir ona göre hareket etmekte Aslında fayda var. Aslında o da imam Efendi'nin dikkat etmesi gereken bir durum var değil mi hocam? Yani eğer normal zamlı sureler hani bizim namazda okumuş olduğumuz belirli herkesin bildiği sureler var. Evet. Onlar okurken insanlar en azından yanlış okunduğu zaman düzeltme imkanı var ama Farklı ayetler okunduğu zaman en azından onu düzeltebilecek bir hafız kardeşimizin veya bilen kardeşimizin arkasında olması veya işte müezzinlik tarafında olması daha iyi olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de e, Allah-u Azimüşşan Kur'anlıktan kolayınıza gelen yeri okuyun diyor Hı -hı. ki bu da bu gibi hatalara düşmeme adına. Evet. Bir de e, arkanızdaki cemaatin durumu da göz ardı edilmemeli. Yani seni açabilecek, seni düzeltebilecek birileri var, var mı, mıdır yok, mu? yok mudur? Dediğiniz gibi eğer düzeltebilecek birileri yoksa en azından düzeltilmesi muhtemel olan veya hata yapmanızda daha az ihtimal olan, e, defalarca tekrar edilen, herkesin bildiği işte bahse konu olan en azından elemteraden aşağısı hmm. gibi e, surelerin okunması e, güzel olacaktır ki en azından namaza bir halel gelmesin, namazımıza bir bozukluk gelmesin diye. Evet bir de şu var, e, yani kişinin münferiden kılmış olduğu namaz ile imam efendi olması durumunda kıldığı namaz arasında da aslında fark olmamalıdır. Hmm. E, bu biraz da nefsin devreye girmesi. Yani tek başımıza kılarken işte e, Kevser Kul felak nas e, Kevser surelerini okuyoruz da işte e, cemaate imam olduğumuz zamanda da işte bildiğimiz bazı aşırı şeriflerden okumamız. Hmm. E, tamam çok iyi biliyorsan oku biz Sıkıntı yok Ama bu konuda da aslında biraz da kişinin Kendini sorgulaması gerekir Yani benim gayemde Ben niçin bunu yapıyorum e, Kişinin hakikaten nefsani davranıp Davranmamasının en büyük Mikyaslarından biridir hmm. Münferi'den kıldığı namaz ile Cemaatin önünde kıldığı namaz arasında Farklılık var mı yok, yok mu? Mu? Rabbim farklılık olmayanlardan cümlemize inşallah. i̇nşallah Allah razı olsun hocam Bir başka sorunuz hocam benim eşim içki içiyor. Akşam içki içiyor. Sabah namazı kılıyor. Bunun durumu nedir? Rabbim bu kardeşimizi ve bu kardeşimiz gibi olanları tez zamanda bu günahtan kurtarsın ha. ki hem kendilerine zarar yani günah o ayrı onun haricinde e, akli melekelerini yitirdiğinden dolayı etrafına zarar vermesi, ailesine zarar vermesi, belki de ailenin yıkılmasına etken olması her yönüyle zarar ki Rabbim dediğimiz gibi bu ve bu gibilerini tez zamanda bu kötü ahlaktan kurtarsın diye tamam. ilk önce dua etmekten tamam, başlayalım. E, sabah namazını kılıyor diyor. Tabi burada sual acaba bunda hala daha sarhoşken kılıyor şeklinde ise bu namaz sahih olmayacaktır. Okuyamayacak derecede sarhoş ise. Hı hı. Ki sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti kelimesi bunu ifade ediyor. Ama buradaki sualimiz yani bir taraftan günah işliyor, diğer taraftan namaz kılıyor, e, ne yapsın, namazını kılmasın şeklinde bir sual ise e, burada şöyle bir kuraldan bahsedilir. مَا لَا يُدْرَ la لَا يُتْرَ Yani bir şeyin Tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilemez. Evet gönül ister ki bir Müslüman dört dörtlük bütün günahlardan kendini arındırsın ve ibadetlerini tamamıyla yerine getirsin. Hı. E peki günahlardan kendini arındıramıyorsa o zaman yapabileceği ibadetleri de yapmasın mı? Hayır yapabildiklerini hepsini yapsın. Hı. Dolayısıyla burada içki içmesi günahdır, büyük bir günahtır. Rabbim kurtarsın. Amen. Ama o günahı işledi diye namaz kılmasın mı? Namazını kılsın. Yeter ki sarhoşken namazını kılmasın. Hmm. O ibadetler, o e, namaz vesaire belki de belli bir zaman sonra onu o kötülükten alıkoyacaktır ki zaten hakkıyla kılınan namazın Kişiyi günahtan alıkoyacağına dair Allah-u Azimüşşan'ın taahhüdü vardır. Evet. Sözü vardır ki Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde dillendirmiş, Hı. ifade etmiştir. Bununla alakalı aslında yaşanmış olarak ben kendi şahsım olarak, kendi arkadaş çevremde de veya aile çevremde de bir takım kardeşlerimizde, büyüklerimizde de hatta şunu gördüm ki birkaç gün içki içiyor ama perşembe akşamları mesela içki içmiyor. Niye içmiyorsun diye sorduğum zaman bana şunu söylüyordu. Yarın Cuma, Cuma namazına gideceğim. Onun için içmiyorum demişti. Ve buradan bir kardeşimizi de bu şekilde hem içki içip hem namaza Cuma namazına devam eden kardeşlerimizden birinin de şu an beş vakit namaza başladığını da gördüm. Yani biraz önce demiş olduğunuz gibi o yapmış olduğu amel onu o kötülüklerden de arındırmış evet. oldu. Onun için biraz da bu hani e, ön yargıyla yaklaşıp insanları böyle e, kötü duruma sokuyoruz. Bunu da aslında bizim yapmamız lazım. Ya bir yandan içki içiyorsun, bir yandan namaz kıyıyorsun, olmaz kardeşim gibi. insanları kötüye de evet. teşvik etmemek yani lazım. Yani madem o ki içiyorsan o zaman namazını da kılma evet. denmemelidir. Namazını kılsın, orucunu tutsun, yapabildiği Hı. diğer ibadetlerin yerine getirsin ki inşallah o günahtan da vazgeçecektir. Evet. Hani e, genelde Anadolu'da şöyle bir hakim zihniyet vardı, işte hadi hacca git, yok ya bizim şu anda günahlarımız var. Hala daha işimle iştigal ediyorum. E, bunlardan daha arındayım, ondan sonra haccaya gidelim. E, bir yani, yaş bir bırakayım şu yani, işleri. Yani tamamıyla bitir bırakayım, dünyadan nere tek keseyim, ondan sonra bu e, vazifeyi yerine getireyim diye ikisi beraber olmaz diye. Aksine abi, hacca git, sen o bir ibadeti yerine getir, farz yerine getir, günahlardan yine kendini geri tutmaya bak. Ha, tutamadın ama farz olan hacı yerine getirmeye mani olmamalıdır. Yani, yani yapabildiğin kadarını yapacaksın. E, veya yapan kişiye mani olmayacaksın. E, burada madem ki günahkarsın, tamamıyla sil, süpür, at dediğin zaman o tamamıyla o kirine saplanıp gidecektir Allah muhafaza. Bu hale düşmekten Rabbim ümmeti muhafaza eylesin. Amin inşallah. Bir diğer sorumuz hocam. E, eşim Ev alırken kardeşimden bir miktar borç almıştı. Paranın bir kısmını da bir kurumdan aldık. Ödememiz bitince ödersiniz dedi. Kardeşim isterseniz hiç ödemeyin de demişti. Nisan ayında o kuruma olan borcumuz bitti ve kardeşim aylık belli bir miktar ödemeye başladık. Eşim kardeşimle konuşup 3 ay atlayıp 3 ay sonra tekrar vermeye başlamak üzere rızasını almış. Sebebi ise kurban kesebilmek ve kısa bir tatil yapmak. Bu iki durum için borcumuzu ertelememiz caiz midir? Ee, aslında borcu veren kimsenin bu rızasına tahallük eden bir şeydir. Hı hı. Yani sizin borcunuz vardır. alacakınıza gidiyorsunuz. Böyle böyle ben sana ödeyeceğim borcum ama şu şu nedenlerden dolayı biraz tehir etmeni istiyorum. Ee, ki kurban kesmek. Yani kurban ona vaciptir değildir. Tabi onu ayrı değerlendirmek lazım. Yani sadece şu sorudan bu kişinin kurban keçmekle mükellef olup olmadığını anlayamıyoruz. Evet. Ama bunun ötesinde işte e, dinleneceğiz diyor. Çoluk çocuğu tatile getireceğiz. Istirahat edeceğiz. Bu da bir masraf demektir. Bu masraflardan dolayı akrabası olan kayınçosunların izin istiyor. Bana mühlet verir misin? Müsaade eder misin? O da bu müsaadeye eğer gönül hoşluğuyla veriyorsa bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Evet. Ama yok e, yani böyle bir rıza söz konusu değil. Senin borcun var. Sen borcunu ödemeyip de e, onu başka yerlerde kullanmak için borcunu ödememek söz konusu olmamalıdır. Hmm. E, matlul ganiyü zulmüm buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani borcunu ödeme imkanı olduğu halde kişinin ödememesi zulümdür. E, yani benim işte şu gerekçem var, bu gerekçem var. Kişiler kendince bir takım gerekçeler bulabilirim. Ama o gerekçeler meşru olup olmasını sorgulamak lazım. Bunun da en güzel yolu direktmen borçluluğuna gidip yani alacaklı olan kimseye gidip halini ona arz ederek ondan mühlet istemen. Verirse ne ala vermezse o zaman borcunu ödeyeceksin. Evet hocam. Son sorumuz da hocam. Eczanelerde böcek, haşere ve karınca, kovucu ya da onlara zarar verici, öldürücü ilaçlar satmak caiz midir? Şimdi bu. E bu e, ilaçları satmak bu ilaçları kullanmanın hükmüyle alakalıdır. Hı -hı. İlaçları kullanmak caiz değilse satmak da caiz olmayacak. İlaçları kullanmak caizse satmak da caiz olacaktır. Bu gibi haşerat eğer kişiye zarar veriyor ise ve bu zararı da bir şekilde bertaraf edemiyorsa ancak onları zehirleyerek onları kovarak bu ilaçları kullanmak suretiyle bertaraf edebiliyorsa bunu kullanmasında bir mahsur lazım gelmeyecek. Dolayısıyla bunu temin eden, bunu satan kişilerin de bunu satmasına herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama bir insan keyfi olarak yani ki böyle bir şey de olmaz. Yani ben haşerat keyfi olarak öldüreyim veya işte ormana serdeyeyim ki oradaki karıncalar kendiliğinden ölsünler. Haşerat ölsün. Bu gayeyle kişi yapmaz. Yaparsa da kişinin kendi vebali Hı. olacaktır ki satanlar bu gayeyle satmamıştır. Dolayısıyla bunu e, ticaretini yapmak veya bunu alıp tüketmek ihtiyaç söz konusu olduğu zaman e, zararı def edebilme adına o zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Son sorumuzu Allah razı olsun hocam. Rabbim, Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Rabbim dünya hayatına geliş gayemizden sapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. İlim, amel, ihlas yolunda cümlemizi daim eylesin. Vahusuz ihlas ki önemlidir hı hı. ki namaz konusunda aslında bir nebze ona temas hı hı. etmiş olduk. Yani samimiyetle ifade ettiğimiz ihlas ki belki birçoğumuzun sınıfta kalmış olduğu hı hı. işlemdir ki Rabbim bu konuda cümlemizi sınıfı geçebilmeyi nasip etsin inşallah. Hı hı de Ölmüşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok Amin, sağ olun. Cümle. Kıymetli izleyenlerimiz bugünkü İlmihal programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler yine sorularınızı bizlere ilmihalet.dehaligül.tv iletebilirsiniz. Aynı zamanda daha önceki programlarımızı da ilmihal.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Sadece ilmihal programıyla yapmış olduğumuz bütün soru cevaplar bölüm bölüm olarak ve bir soru bir cevap şeklinde sizler için hazırlandı. O sayfadan hepsini takip edebiliriz diyoruz. Tekrar görüşmekle ile hepiniz mevlam hayatı onun hoşçakalın.